Kasas Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 88 ayettir. Kasas, hikayeler, olaylar anlamına gelir. Bu surede Musa peygamberin kıssası, çocukluğundan itibaren daha geniş olarak ele alınmakta, hayatı ve mücadeleleri anlatılmaktadır. Surenin son taraflarında, Karun'un kıssasına da temas edilmekte, ve dünyanın servetine güvenilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Es-sîn. Tilka ayatul kitabil mubin. Ha bunlar apaçık kitabına aitlerdir. Metlu aleyke min nebai Musa ve Firavun bil hak li qaumin İman eden bir kavme faydalı olmak için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. İn fırgaon alafıl arz ve jəal ahlah şiai istabğf utaifetm minhum yızbıp Gerçekten Firavun o ülkede büyüklük tasladı ve ora halkını gruplara ayırdı. Onlardan bir grubu zayıflatıp eziyor, oğullarını kesiyor ve kadınlarını sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o bozgunculardandı. ونجعلهم ونجعلهم Biz de istiyorduk ki o ülkede zayıf düşürülenlere ikramda bulunalım, onları önderler yapalım ve Firavun kavminin malına onları mirasçı kılalım. Bir de o zayıf düşürülenleri o yerde hakim kılalım. Firavun'a, Haman'a ve her ikisinin ordularına onlardan korkmakta oldukları şeyi gösterelim. وأوحينا إلى أمّ موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني إن رأى biz Musa'nın annesine, o çocuğunu emzir. Başına bir şey gelmesinden korkarsan, onu bir sandık içinde Nil nehrine bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü biz onu tekrar sana geri çevireceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham yoluyla bildirdik. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَزَنَا اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ Firavun ailesi ileride kendilerine bir düşman ve üzüntü kaynağı olacak çocuğu bulup aldılar. Şüphesiz ki Firavun, Haman ve her ikisinin orduları hata işliyorlardı. وَقَوَالَتِ مْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ الْيُوْلَكَ لَا لَا تَقْتُلُهُ عَسَاءً فَعَنَى Firavun'un karısı bu benim ve senin için göz aydınlığı olacak bir çocuktur onu öldürmeyin belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz dedi halbuki onlar başa geleceği bilmiyorlardı. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا اِنْ كَادَتْ لَتُبَد۪ي بِهِ لَوْلَا اَرَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ <gülüyor> مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Musa'nın annesinin kalbi ümitsiz bomboş oldu. Eğer biz vadimize inananlardan olması için onun kalbini güçlendirmeseydik neredeyse Musa'nın kendi çocuğu olduğunu açığa vuracaktı. Annesi Musa'nın ablasına onu izle dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözetledi. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ Biz önce Musa'ya süt annelerin sütünü emmeyi yasakladık. Onun ablası sizin için ona bakacak ve ona öğüt verip eğitecek bir aile bulup göstereyim mi dedi feradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wa la tahzan wa li ta'lama annu wa'dallahi haqqan böylece biz onu Gözleri aydın olsun, üzülmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye annesine geri çevirdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ Musa rüştüne erip olgunlaşınca biz ona peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız. وَدَخَلَ الْمَد۪ينَةَ عَلٰى ح۪ينِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ ف۪يهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ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 قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ Musa, halkının haberi olmadan şehre girdi. Orada, birisi kendi taraftarlarından, diğeri ise düşman tarafından olan iki kişinin dövüştüklerini gördü. Kendi taraftarlarından olan, düşman tarafından olana karşı Musa'dan yardım istedi. Musa ona bir yumruk vurdu. Adam düşüp öldü. Musa bu şeytanın işidir. Çünkü şeytan bir düşman ve apaçık bir saptırıcıdır dedi. O Rabbi inni Musa, ey Rabbim. Ben kendime zulmettim beni bağışla dedi Allah da onu bağışladı Çünkü o çok bağışlayıcıdır çok merhamet edicidir. Kawani rabbi falan Musa ey Rabbim bana verdiğin nimet hakkı için Artık suçlulara yardımcı olmayacağım, dedi. فَأَصْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي bil بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّب۪ينَ Musa şehirde korku içinde sabahladı. Etrafı gözetliyordu. Bir de baktı ki, dün kendisinden yardım isteyen kimse, yine ona feryat edip yardım istiyor. Musa ona, belli ki sen apaçık azgın bir kimsesin dedi. ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال, يا موسى أتريد أن تقتلني قال يا موسى اتُريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد, إلا أن تكون جبارا إن تريد إلا أن en Musa, her ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince, yardım isteyen, Musa'nın kendisini tutacağını zannederek, ''Dün bir kişiyi öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmayı arzuluyorsun.'' Arayı düzeltenlerden olmak istemiyorsun dedi. Ve bir erül min aqsa al medine fiy esga, "Kaliya Musa, inn al mala yatmerun bikiya qatuluk, fahrj, fahrj inni laka min nasihin." Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi ve Musa'ya, Ey Musa! Şehrin ileri gelenleri seni öldürmek için aralarında senin hakkında görüşme yapıyorlar. Sen buradan çık git. Gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim dedi. <gülüyor> Musa da etrafı gözetleyerek korka korka oradan çıktı. Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar dedi. <gülüyor> Musa Medyan tarafına yönelince, Umarım ki Rabbim bana doğru yolu gösterir dedi. وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ وَوَجَدَ Medyen suyuna geldiğinde, orada davarlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de, davarlarını suya gitmekten alıkoymaya çalışan iki kız buldu. Onlara sizin durumunuz nedir dedi. Onlar da çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz sulamayız. Babamızsa yaşlı bir ihtiyardır dediler. فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّي لِمَا ''Velte ileyye min khayrin Musa onların davarlarını sulayıverdi. Sonra da gölgeye çekilip ''Ey Rabbim ben gerçekten bana indireceğin her bir hayra muhtacım.'' dedi.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 فَلَمَّا O sırada kızlardan biri utana utana yürüyerek Musa'ya geldi ve ''Babam bizim için davarları sulamanın ücretini vermek üzere seni çağırıyor.'' dedi. Musa o ihtiyara gelip başından geçenleri anlatınca o, korkma, o zalim kavimden kurtuldun dedi. <gülüyor> Kızlardan biri, ey babacığım, onu ücretle çoban tut. Çünkü o ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir bir adamdır dedi. O ene in min uridu an inkah ihdaba natayhatayn ala an tajurani thamaniy ala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 İhtiyar Musa'ya, ''Bana sekiz yıl çalışmana karşılık sana bu iki kızımdan birini nikahlamak istiyorum. Eğer bu süreyi on yıla tamamlarsan, bu senin tarafından bir ikram olur. Ben seni zora koşmak istemem. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın.'' dedi. "قال ذلك بيني وبينك أيما الأجالين قضيت فلا عدوان عليّ والله على ما <gülüyor> نقول وكيل". Musa'da, bu seninle benim aramda bir sözleşmedir. Bu iki süreden hangisini tamamlarsan tamamlayayım. Bana bir düşmanlık olmasın. Söylediklerimize Allah vekildir dedi. Falıma Qıdama Musl Ajal ve بِأَهْلِهِ bî Ahlîhi Ana Sâmîn Jâbîl Qûr Nâran. Qâl lî Enestunara lalle atiikum minha bi khabrin aw jazwa Musa sureyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur'un yan tarafında bir ateş gördü ailesine siz burada durun. Ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir haber veya ateşten bir kor getiririm de, umulur ki siz onunla ısınırsınız, dedi. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَا Ey Musa inni ana Allahu rabbul alamin Musa ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafında bulunan bir ağaçtan şöyle seslenildi Ey Musa gerçekten ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım وَاَنْ أَلْقِعَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّكَ أَنَّهَا جَانُّ وَالْلَّا مُدَبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ Ashan-ı Musa attığında onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ona tekrar seslenildi. Ey Musa dön gel korkma çünkü sen güven içinde olanlardansın. تسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه <gülüyor> Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu iki şey Firavun ve adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Onlar gerçekten fasık bir kavimdirler. قال رب اني قتلتم منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو مني لسانا أن يصدقني ''Ekhâfü en yukezzibûn.'' Musa dedi ki, ''Ey Rabbim, ben onlardan bir kişi öldürdüm. Onun için beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle beraber bir yardımcı olarak gönder ki, beni tasdik etsin. Çünkü ben, beni yalanlamalarından korkuyorum.'' قَالَ سَنَشُدُّ عَبُدَكَ بِأَح۪يكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ اِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ Allah, seni kardeşinle destekleyip kuvvetlendireceğiz. Size öyle bir güç vereceğiz ki, Ayetlerimiz sayesinde onlar size asla dokunamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيْنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُخْتَرًا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَ الْاَوَّلِينَ Musa onlara apaçık mucizelerimizi getirince bu sadece uydurulmuş bir büyüdür. Biz geçmiş babalarımız arasında böyle bir şey duymadık dediler. وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ وَمَن تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ مُوسَى DİKE Rabbim kendi tarafından kimin hidayet getirdiğini ve dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقيدي يا هم على الطين فجعل لي صرحا فجعل لي صرح لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا من الكاذبين Firavun, ey ileri gelenler, ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Sen de, ey Haman, balçıktan tuğlalar pişir ve onlardan benim için bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar görürüm. Çünkü ben onun yalancılardan olduğunu zannediyorum. Dedi. <gülüyor> ennehum ileyna la yurja'un Firavun ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve kendilerinin bize döndürülmeyeceklerini sandılar feekhaznaahu ve cunudahu fenabaznaahum fil yemmi fendur <gülüyor> keyfe aqibatul zalimîn biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Bak zalimlerin sonu nasıl oldu. <gülüyor> Biz onlara ateşe davet eden önderler yaptık. Kıyamet günü onlara asla yardım edilmez. <gülüyor> Bu dünyada biz onları lanete uğrattık. Onlar kıyamet günü de iğrenç kimselerden olacaklardır. وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْاُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَا وَرَحْمَتَا لَعَلَّهُمْ <يَتذكَّرون> And olsun ki biz Musa'ya... İlk nesillere helak ettikten sonra, düşünüp ibret alsınlar diye, insanların kalp gözlerini açacak deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak Tevrat'ı verdik. وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا مِنَ الشَّاهِدِينَ Ey Muhammed! Biz Musa'ya o emri bildirdiğimiz zaman sen Tur'un batı tarafında değildin. O hadiseyi görenlerden de olmadın. وَلَاكِنَّا اَنْشَأْنَا قُرُولًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرْ وَمَا كُنْ تَثَاوِيًا فِي اَهْلِ مَدْيَنَةَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا مُرْسِلِينَ Fakat biz nice nesiller yarattık da onların üzerinden uzun ömürler geçti. Sen Medyen halkı arasında oturup da ayetlerimizi onlardan okuyup öğrenmiyordun. Fakat onlar hakkındaki bilgiyi sana biz gönderiyoruz. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ اِذْ نَادَيْنَا وَلَاكِ الرَّحْمَةً مِنْ رَبِّكَ قَوْمًا قَوْمًا أَتَاهُمْ قابلك لعلهم يتذكرون yine sen Musa'ya seslendiğimiz zaman Turdağının yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbin tarafından bir rahmet olarak biz bunları sana vah ediyoruz. Belki düşünüp öğüt alırlar. ولولا eğer onlar kendi elleriyle yaptıkları günahlar yüzünden, başlarına bir musibet geldiğinde, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de, ayetlerine tabi olup, iman edenlerden olsaydık diyecek olmasalardı, seni göndermezdik. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا اُوتِيَ مِثْلَمَا اُوتِيَ مُوسَىٰ اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا اُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ فَظَاهَرًا Onlara tarafımızdan gerçek geldiği zaman da Musa'ya verilen mucize gibi buna da bir mucize verilmeli değil miydi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Onlar bu Kur'anla Tevrat birbirini destekleyen iki büyüdür dediler. Biz onların hepsini inkar ediyoruz dediler. Feubi kitabimın Dhihu ehdemin hum te bir huinkuntum so Ey Muhammed de ki Siz eğer doğru sözlü kimselerseniz Allah katında bu iki kitaptan daha doğru bir kitap getirin de ben de ona tabi olayım فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ, من اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًا مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Eğer sana cevap veremezse, Bil ki onlar sadece keyiflerine uyuyorlar. Allah tarafından gelen doğru bir yol üzere olmayıp, kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Şüphesiz ki Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Ant ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye vahyi onlara arda arda ulaştırdık. اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِه۪ي يُؤْمِنُونَ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 اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبَىٰ اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا لَا يَعْلَمُونَ Onlar eğer biz seninle beraber doğru yola uyarsak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 فَتِلْكَ <gülüyor> مَسَاكِنُهُمْ Biz, halkı refah içinde şımarmış olan nice memleketleri helak ettik. İşte onların meskenleri. Orada kendilerinden sonra pek az oturulmuştur. Onlara hep biz varis olduk.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 وَمَا خَيْرٌ أَفَلَا Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve ziynetidir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Siz hala akıllanmayacak mısınız? أَفَمَنْ وَعَدَنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ dunya مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz...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 Onlara seslenecek ve benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler nerede diyecektir. قَالَ hak حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا اُلَا اِلَّذ۪ينَ اَغْوَيْنَا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 Femmen men ve amene ve amile salihan feasha an Fakat tövbe eden ve inanıp salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olacağı umulur وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ سُبَحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçme hakkı yoktur. Allah, Onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir. <gülüyor> Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir.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 Ona döndürüleceksiniz. Ül A r a i t u m i n j a l a L a h u Ey Muhammed, deki, ne dersiniz? Eğer Allah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 قأَرَأَيتُم إِ جَعَلَ اللهَّهُ عَلَيكُم نهَا رَسَر مَدًا يَوْمِ الْ مَنْ إلَهُ وَيْرُ اللهَّه يَأتِكُم بِلَ مَنْ إلَهُ غَيْرُ اللَّه يَأتِكُم بِلَلِ تَسكُنونَ فيِيهِ أَفَل تُدَصِرون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 وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah, merhametinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü yarattı ki, geceleyin dinlenesiniz, gündüzünde Allah'ın lütfundan rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz.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 İnna qarun kan min qom musa fbagu alayhim ve ataynahum min al kunuz ma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 Valla tanes nacibek min al dünyaa ve apsin kma apsana Allahu ileyik valla tabgil fasad fi al arb valla tabgil fasad fi al arb inna Allahın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara.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 o kendisini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Ve acbha ladinetman noumakanuh bil amsi yqulun waik anallah ybasuq alrizq almi ysha'u min ıbadehi wa yqadir <gülüyor> lo la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 تِلْكَ <gülüyor> الدَّارُ Biz bu ahiret yurdunu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Güzel sonuç kötülükten sakınanlara aittir. Men jā'a bil haseneti felehu khayrun minha ve men jā'a bis şey'ati fe la yujza'llezine amilü's illa ma kanu ya'malun Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinden daha hayırlısı verilir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 وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine davet et, sakın müşriklerden olma.